Türkçe Peri Masalları Dürüst Olmanın Ödülü Bir zamanlar uzaktaki küçük bir köyde Vincent yaşarmış. Vincent dürüst bir adammış ve yetenekli bir boyacıymış. Duvarları, tekneleri ve evleri boyarmış ve işini dürüstlükle ve özenle yaparmış. Vincent, benim çitlerim boyanacak. Hemen yapılması lazım yoksa paslanacak. Tamam, merak etmeyin hemen başlarım. Ama... Ama bir sıkıntım var. Sana iki bakır sikyeden fazla para veremem. Çok az olduğunu farkındayım. Ama bütün param o kadar. Eğer çitler paslanırsa bana pahalıya patlar. Sıkıntınızı anlıyorum hanımefendi. Boya yapmak benim görevim. İnsan çalışmaya asla hayır dememeli. Vincent çok fakir bir adammış. Aç karnına yatağa girdiği geceler oluyormuş. Ne olursa olsun... Müşterilerinden daha fazla para istemiyormuş. Bütün gün çok çalışırmış ve kazandığı parayla tatmin olurmuş. Güzel bir günde zengin bir adam kasabayı ziyarete gelmiş. Ailesiyle birlikte buraya kısa bir ziyaret yapmayı planlıyorlarmış. İş adamı en pahalı at arabasıyla giriş yapmış. Onu çok sayıda araba takip etmiş. Arabalar meyve ve giysilerle doluymuş. Bütün arabalar önlerinden geçerken köylüler hayret içinde baka kalmışlar. İş adamı ertesi gün Vincent'ı çağırmış. Vincent iş adamının evine doğru yürürken arkadaşı Tom'la karşılaşmış. Merhaba Vincent. Nereye gidiyorsun? Merhaba Tom. iş adamının evine gidiyorum. Bana biraz iş verecekmiş. Öyle mi? Dinle. O çok zengin bir adamdır. Bu iyi bir fırsat. Başkalarından genelde ne alıyorsan bu adamdan daha fazlasını almalısınız. Eminim o da para verirken sorun çıkarmaz. Hayır Tom, adil olmaz. Başkalarından aldığım paranın fazlasını alamam ondan. Sahtekarlık olur. Yaptığım işi beğenirse daha çok para vermeye kendi karar verebilir. Ama ben dürüst olmalıyım ve ona doğru fiyatı vermeliyim. Ah, ben senin arkadaşının Vincent ve dürüstlüğüne saygı duyuyorum. Ama dürüstlük tek başına karın doyurmaz. Sen çok çalışıyorsun ama bu köydekilerin senin paranı verecek kadar çok parası asla olmayacak. Sen beni dinle. İş adamının sana vereceği iş için en az beş altın sikke istemelisin. Beş altın sikke mi? Hayır. Ben hiç kimseden hiçbir zaman beş altın sikke almadım. Düşünceni anlıyorum dostum ve beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama ben kazandığım paralarla idare edebiliyorum. Tamam, ben diyeceğimi dedim. Bundan sonrası sana kalmış. Vincent arkadaşına veda etmiş ve yoluna gitmiş. Tom'un sadece kendisinin iyiliğini istediğini anlıyormuş. Vincent iş adamının evinin kapısından girerken büyülenmiş. Evin saraydan bir farkı yokmuş. Merhaba. Sen boyacı Vincent olmalısın. Evet, benim efendim. Bana bir iş verecek misiniz? Evet öyle. E, ne yazık ki kayığıma bakan kişi burada değil. Ancak yarın öğleden sonra burada olacak. Ama benim kayığı boyatmam gerekiyor. Bu akşama kadar boyamayı başarabilir misin? Evet, boyayabilirim. Peki kayık nerede? Hemen çalışmaya başlayayım. Ya ama kaça mal olacağını hala söylemedin bana. Ben kayık boyamak için dört bakır sikke alıyorum. Sizden daha azını alamam. <gülüyor> dört bakır sikke mi? O kadar mı? Vay canına, ben de sana aldığım paradan tek kuruş eksik ödemem zaten. Eğer istersen dört bakır sikkeni sana hemen verebilirim. Kayık nehrin yakınında. İşim bitince bana seslen. Vincent parayı almış. Pazara gitmiş ve boya almış. Ve bir dakika bile kaybetmeden nehre doğru yürümüş. Tam işe başlayacakken kayığın tam ortasında büyük bir delik olduğunu görmüş. Aa, bu delik tehlikeli olabilir. Önce onu kapatmam gerek. Vincent deliği kapatmış ve boya yapmaya başlamış. Yemek yemeden saatlerce çalışmış. Sonunda kayığın boyası bitmiş. Vincent oradan ayrılmış ve kayığı görmesi için iş adamını çağırmış. Evet, harikon. İyi çalışmışsın Vincent. İşte şimdi bu dört gümüş sikkeyi al. Bunu hak ettin. Başka bir şey boyatacak olursam hemen seni çağırırım. Siz cömert bir adamsınız bayım. İzninizle ben artık gideyim. İş adamının ailesi ertesi gün kayıkla gezmeye çıkmış. İş adamı nehir kenarından onlara el sallamış ve eve geri dönmüş. Eve vardığında kayıkla ilgilenen kişinin kendisine doğru yürüdüğünü görmüş. Efendim, bir hafta erken gelmişsiniz. Evet haklısın. Ailem köyü gelip görmem için çok ısrar etti. Az önce kayıkla ilk kez gezmek için suya açıldılar. Ne? Hayır, onları geri çağırmalıyız. Hemen şimdi. Niye o kadar korktun ki? Onları gezdirmesi için en iyi kayıkçıyı çağırdım. Hiçbir sorun yaşanmayacak. Anlamıyorsunuz efendim. Kayığın tam ortasında bir delik var ve aileniz boğulacak. E? Ben bugün tamir edecektim onu. Ne? Hayır. E, karım, e, çocuklarım. İş adamı ve kayıkçı koşarak nehre gitmişler. Ama kayık görünürde yokmuş. Saatlerce aramışlar. James! Hanımefendi, bizi duyabiliyor musunuz? Ama hiç cevap gelmemiş. İş adamı orada oturmuş ve ağlamış. <Gülüyor> ben ne yaptım ailem? Onları o kayıya asla bindirmemeliydim. <Gülüyor> İş adamı tam kendini suçlamaya başlamışken, karısı ve çocukları aynı kayıkla geri gelmişler. Ne oldu hayatım? Neden ağlıyorsun? Siz hepiniz çok iyisiniz. Ah ne kadar da korktum. Kayığın ortasında kocaman bir delik vardı. Hepinizi birden kaybettiğimi sandım. Kayıkta delik falan yok da efendim. Kayık neredeyse yepyeni. Hepinizin iyi olmasına çok sevindim. Ama bu nasıl mümkün olur anlamıyorum. Ben o kayığın tam ortasında kocaman bir delik olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü gitmeden önce tamir etme fırsatım olmadı. Acaba kim onardı? İş adamı bir an düşünmüş. Sonra ne olduğunu anlamış ve hemen boyacı Vincent'ı çağırmış. Vincent iş adamının evine gelmiş. Vincent: "Al bu keseyi dostum. Bu kese de nedir?" Bu kese senin ödülün. Tam yüz altın sikke. Ne? Niçin bu ödül? Dürüstlüğünün ve çok çalışmanın ödülü. Sen ailemin hayatını kurtardın Vincent. Sen kayıktaki deliği kapattın. O senin görevin değildi. Ayrıca onun için benden para bile istemedin. Ama efendim, yüz altın sikke bir kayıktaki ufak bir deliği kapatmak için çok fazla para. Yüz altın sikke kurtardığın hayatlara kıyasla hiçbir şeydir Vincent. Al o parayı. Vincent kaderine inanamamış. Daha düne kadar ancak yaşayacak kadar para kazanan bir boyacıymış. Ama bugün altını varmış. Vincent o günden sonra hiç boş mideyle uyumamış. Çünkü dürüstlüğünün karşılığını almış. Son